مشروطه في علم الكتاب المعنى متى ما هله كذلك عن اعتبار المعنى ولا علم المعنى عن اعتبار اللفظ ولا كلام بمعنى الصفه القديمه المنافيه للسكون والافك لان منها la ila emu garazan usuliyye Önce kitaba has olan bahislerden bahis yapmıştı. Şimdi kitap ile sünnet arasında müşterek olan bahislerden bahis yapacak. Emel mebahithul muşteraka beyne'l kitabi ve sünneti. Kitap ve sünnet arasında müşterek olan bahislere gelince fehiye bu müşterek bahisler şunlardır. Ennahu ayen kitabaha huna usul ilminde kitap ismun işimdir. Neye? İbarenin ileri metinde gelecek limat min da'lan manada manaya delalet eden nazma işimdir diyecek. Şuna isim değil bir Kur'an lafsu. La limat min mujarradi alki'tibari <gülüyor> mana manaya itibar etmekten mücerret olan nazma isim değildir. Yani mücerret nazma isim değildir. Kur'an lafzu, kitap lafzu. Velalil manel mujarrad <gülüyor> an ihtibaril lafzi. Lafza itibar etmekten mücerret olan manaya da isim değildir. Yani kitap Kur'an lafzı Kur'an nedir? İsmun bilmanel mücerrecan itibaril lafzı diyemeyiz diyorum Allah'a huşver. Yani lafza itibar etmekten mücerret olan mananın ismi de değildir. Bunları tek tek ele alacağız tabii ki. Vela nil kelami bi mâne sıfetil kadîmeti Sıfatı kadîme manasında olan kelam nefsiye de usulgülere göre kitap, Kur'an denilmez. O kadim sıfat ki El-münâfiyeti ni-sükûti vel-âfeti ve afete zıt olan Şükût deme La-yurîdü et tekellüme. Yani tekellüme kudreti var ama tekerlümü kastetmiyor. Bunun adı şüküttür. Afet ise La-yakfirâle Tekellüme kadir değil zaten. İşte bu ne şükût ne de afet. Buna münafi olan sıfatı kadime manasındaki Kelâm-ı de usulcuya göre kitap, ona da isim değildir. Niye? Neden? Bu üç şeye isim değil. Valla kusre, üç şeyi nefiyettir. Evvela dedi ki, kitap, Kur'an nedir? İsmun <gülüyor> linnazmî dâllâ lel mânâ. Mânâya celâlet eden nazmîn ismidir dedi. Ondan sonra üç şeyi nefretti ki dördüncükünü de yapacak. Öncelikle üç şeyi nefretti. Birinci nefisi diyor ki, لَا لِلْنَظْمِ الْمُجَرَّدِ عَنِيَ كِبَارِ الْمَانَةِ Manaya itibar etmekten mücerred olan nazmın ismi değildir Kur'an. Bir. İkinci nefisi, لَا لِلْمَانَ الْمُجَرَّدِ عَنِيَ كِبَارِ الْلَفْضِ Lassayı itibar etmekten mücerred olan mananın da ismi değildir. Üçüncü olarak da lalil kelam, imanet sıfatil kadime. Kadim sıfat manasında olan kelam-ı de Kur'an denilmez diyor. Allah'a kusura. Şimdi buradaki nefilere baktığımız zaman da iki tane mana kelimesi geçti. Şimdiye kadar gördüğümüz yerde. لَا لِلْنَزْمِ اِمْجَرَّدَ اَنْ اِعْتِبَارِ الْمَعْنَا derken, bir orada mana lafzı geçti, bir de لَا لِلْمَانَ الْمُجَرَّدَ derken, bir de orada mana lafzı geçti. Bir de dördüncü nesli yaparken, لَا لِمَكْمُعِ الْنَزْمِ mana diyeceği yerde de yine bir mana lafzı geçecek. Mana lafzı ile haskedilen nedir? Evvela onun tespiti, onu teşbih ettikten sonra Mullah Husrevin mesilerinden ikinci mesje bir itiraz, bir teslimi ifade akabinden bir itiraz ve yapılan itiraza onun akabinden de bir cevap verilecek. Vereceğiz yani. Metinde bunlar yok. Mana ne demektir? Yani burada geçen e, min i'tibarim mana derken o mana La iman el derken bu mana ve daha sonra gelecek olan la nimet muin almi ve mana derken oradaki mana bu mana ile latsı ile kast edilen iki şeydir. Birincisi mana lafzının manasından bahsediyoruz. Mana lafzının manasından bahsediyoruz. Birincisi meclulü latsı, latsın meclulüne mana derler. İkincisi ise kelam nefsi manasında kullanılan, yani kelam nefsi olarak söyleyecek olduğumuz mananın ikincisi o. Diğer bir ifadeyle, bir nefsihi kaim olamayıp, kaim olması ancak başka şeyle olabilen manasındadır. Mana lafzının ikinci manası. Buna kelam nefsi diyor. Demek ki birincisi lafzın meddûlü olan mana, o ikinci İkincisi de selam ı nefsî dediğimiz. Mananın iki manası budur. Mana lafzının iki manası budur. Mana lafzının iki manası bu olunca, o zaman şöyle bir soru sorulabilir. Ve bu iki mana, <gülüyor> burada geçen bütün mana lafızlarındaki üç tane geçtiği, Üçünde de ikisi de murattır. İki mananın ikisi birden murattır kast edilmektedir. Yani lafzın medulu ikincisi de kelamı nefsi dediğimiz. Mananın, bana, lafzının iki manası burada geçen laf, mana lafızlarının hepsinde ikisi birden kast edilir. Sadece üçüncüsünde farklı bir konum var, o da farklı bir yorumla. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi bir buradaki manaya, mana lafzına, bu iki mananın ikisi de Murattır diyerek bu manayı verirsek mana lafzına, o zaman Molla Hüsrev'in nefilerini buna göre değerlendirmemiz lazım. 1. içinde diyor ki la lim mabni mujarrad hak'i Birinci mana orada geçiyor değil mi? La lim mabni mujarrad hak'i Manaya itibar etmekten mücerret olan nazma isim değildir. Kur'an kitap lafı diyor. Buradaki manadan maksat da her iki mana, mana lafzının iki manasından her ikisi olunca ittifakla deniyor ki Kur'an lafzı her iki mana itibarıyla ele alınan mana lafzından mücerred olan nazma ittifakla Kur'an denilemez. Bu bir. Dedik ya birincisi teslimi olacaktı. Birinci söz bu birinci nesildeki teslimi olarak, evet doğrudur. Mullah Hüsrev'in demiş olduğu gibi Kur'an lafzı لِنَّضْ بِالْمُجَرَّدِ عَنْ اِيْتِبَارِ mana, Manadan mücerred olan nazmın ismi değildir. O mana da nasıl bir mana? Lafzı iki mana itibarıyla. Mana lafzına verdiğimiz iki mana vardı. O itibarla değerlendirilmesi itibarıyla hakikaten Kur'an lafzı mücerred, nazma utlak edilemez. Ancak ikinci nefi dediğimiz la lil mana el mücerredan i'tibari lafzı lafızdan mücerred olan manaya da Kur'an denilmez. Yani mücerret manaya ne denilmez? Kur'an denilmez. İşte burada sorun vardır. Neden? Çünkü mücerred mana derken, o manadan biz mana lafzından iki manayı itibara almıştık ya, bir tanesi lafzın medlulu demiştik. O tamam, ona hakikaten Kur'an denilmez. Yani, nazından, lafızdan mücerred olan lafzın medlulu manasındaki manaya lafın denilmez. Ama... Kelam-ı nefsi manasındaki manaya Kur'an denilir. Bakınız nazından, lafızdan mücerret olan, mücerret manaya Kur'an denilir. Hangi itibarla o mana, kelam-ı nefsi anlamında olması itibarıyla? Bunu usulcüler demez ama kim der? Mütekellimin ona Kur'an diyor. Nitekim itikad kitaplarında Kur'an kelam-ı nefsidir ibaresini görür. Dolayısıyla Molla Hüsrev'in yapmış olduğu ikinci nefirdeki la maner manel mucavvedi anil lafzıda, lafzıda, eğer o manadan ikinci manayı itibara alırsanız yani kelamı nefiyi itibara alırsanız buna Kur'an denilmez sözü doğru olmaz. Bu bir itinazdır Molla Hüsrev'in nefline. Molla Hüsrev adına verilecek cevap şudur. Molla Hüsrev Kelamcılara göre Kur'an'ı burada tarif etmiyor. Molla Hüseyin buradaki Kur'an tarifi usulcilere göre olan Kur'an tarifidir. Hiçbir usulcü kelam nefsi anlamındaki lafızdan mücerret olan manaya ne demiyor? Kur'an ıtlakında bulunmuyor. Dolayısıyla nefiler yerindedir. Der. Bu birinci bölüm. Şimdi Allahu Teala 3 şeyi nefsiyeti dedi. Nitekim Allahu Teala'nın buradaki e, ta, e, la netileriyle kastının kelamcılara göre Kur'an'ın tarihi değil, usulcülere göre Kur'an'ın tarihi olduğuna delalet eden bir karine de var. Nedir o Tahil. getirdiği illet. Nasıl bir illet getiriyor burada? Burada diyor ki: En şey en minha, lajda imo qarab al Bu la la la diye başlayan, net edilen üç nedide. Yani birinci ki la lim la lim la lim almin mücadehan ihtiybari mana. İkincine ki la lim mana mücadehan ihtiybari lafti. Üçüncüne ki la Bu üç nedide de, bu üçüne de. Kur'an ismi mutlak edilmez. O menkîlerin hiçbirine Kur'an denmez. Neden? Gerekçesi nedir Mullah Hüseyin? Çünkü diyor, <gülüyor> "Lian garaban, lian şeyen minha." Bu net edilen 3 şeyden hiçbir şey la ilahe murrad'al usulî. Usulcünün maksadına uygun değildir. Usulcünün <gülüyor> maksadı nedir? Ki bu üç tane net olduğumuz şey usülcünün maksadına uygun olmasın. Usülcünün maksadı şer'i olan hükme delil getirmedir. Şer'i olan hükme delil getirme de ancak neyle olabilir? لِمَّا مِدَّالْ لِعَلَى Manaya delalet eden nazımla olabilir. Bu söylemiş olduğumuz, manaya delalet eden nazım ifadesi nefk edilen üçünde de değildir. Dolayısıyla usul maksadına uyum göstermediğinden o tarihler hiçbiri bu usul ilminde Kur'an lafzının kendisine ıslak edileceği şey olamaz. Bunu söyledikten sonra şuraya kadar okumuş olduğumuz ibarede bir lafza daha üzerinde duralım. İ'tibar lafzı. Dikkat ederseniz لَا لِلْمَعْبِ الْمُجَرَّدِ اَنِ الْمَعْنَا an اَنْ اِتِبَارِ الْمَعْنَا dedi. İ'tibar kelimesini kullandı. Aynı şekilde bir ikincisinde de ikinci nezide de لَا لِلْمَعْنَا الْمُجَرَّدِ اَنِ الْمَعْنَا demedi. اَنْ اِتِبَارِ الْمَعْنَا dedi. Neden? Çünkü çünkü biz gayet ita beri biliyoruz ki bir yerde lafuz deniyorsa o lafzun metnulu. Lafız daha biliyorsunuz. Metnulu olan mana nedir? Vardır. Bir yerde manadan hiç yapılıyorsa orada lafız vardır. Dolayısıyla lafuz manayı, mana da lafz nedir? Gerektirmektedir. O zaman siz nasıl diyebilirsiniz ki Kur'an minnaz bilmücerredi anil mana? Manadan mücevvet olan nazma isim olamaz demeniz doğru olmaz. Neden? Yahu eğer siz nazım diyorsanız zaten orada nazım daaldir. Onun meklülü olan mana vardır. Ondan mücevvet demenin bir manası olmaz. Ama i'tibar kelimesini orada manaya ızafe ederseniz veya nafza ızafe ederseniz Muhtebirin itibar etmemesi itibariyle demek olur. O zaman olur. Nitekim bunun nasıl olduğunu biraz sonra İmam-ı Azam Rahimahullah'ın görüşünü naklederken Muhtebirin itibarıyla nasıl olduğunu da göreceğiz. İtibar kelimesi de ondan dolayı getirilmiştir. Evet, şükür ve afetit manasını da vermiştik. Şimdi dördüncü netiye geçebiliriz. Dördüncü şu. Vela Kur'an hitap utlak edilemez. Yani isim değildir. Neye isim değildir? لِمَجْمُعِ ve وَالْمَعْنَا Nazım ve ma'nanın mecmu'una da isim değildir. Nazım ve ma'nanın mecmu'una da isim değildir. Bunun üzerinde epeyce duracağız. Çünkü bir sonraki bölüm de bununla ilgilidir. Ancak talil illetini de okuyalım, ondan sonra üzerinde duralım biraz. İlleti de şu, <gülüyor> nazmın ve mananın mecmu'una da Kur'an ismi ıtlak edilemez. Burada şunu hemen söylemek gerekir. Buradaki manadan, mana lafzından maksatta geride mana lafzına vermiş olduğumuz iki mananın ikisi birden murattır. Aynı anda beraberce murattır. Yani felâm-ı hepsi ve Rafsın merulu. Bu manan da her ikisi murattır ha neden mi söyleyeceğim biraz sonra. Niye peki nas ve mananın mebuuna da Kur'anla soğut edilmiyor? Kur'an nas ve mananın memuna isim bir denilenmiyor Dile memnafu aradı Çünkü Kur'an'ın Arapça olması. مَتُوبَنْ فِي الْمَفَاحِدِ Muthaflarda yazılmış olması, مَنْكُولَنْ لِلْتَوَاتُرِ Tevatür ile makledilmiş olması, رَيْسَ سَفَتَنْ لِلْمَجْمُونَ Nazım ve mananın mecmu'nun sıfatı değildir. Neyin sıfatıdır ya? Sadece nazmın. Hangi nazm o da? Manaya dağıl olan nazmın sıfatıdır. Şimdi burada biz dedik ki, <gülüyor> Buradaki manadan maksat da, mana lafsından maksat da, biraz önce vermiş olduğumuz, mana lafsına vermiş olduğumuz iki manadır maksat dedi. Bunu özellikle söyledi. Getirmiş olduğu illete baktığımız zaman, Molla Küsrev'in, getirdiği illette ne var? Getirdiği illete baktığımız zaman, görüyoruz ki, bir, لِأَنَّ كَوْنَهُ عَرَبِيَنْ Kur'an'ın Arapça olması, eğer biz o manaya lafzın mecnunu olan mana, deseydik mücerred olarak bu illet yerine oturmayacaktır. Niye oturmayacaktı onu söylüyorum şimdi. Çünkü لِأَمَّ كَرْنَهُ عَرَبِيْا Çünkü Kur'an'ın Arapça olması مَتُبًا فِي الْمَصَاحِفِ Mutshaplarda yazılmış olması مَنْكُولًا مِتْتَوَاتُر۪ي tevatur ile nakledilmiş olması leyset mecmu' mecmu'un sıfatı değil yani lafzun ve mananın <gülüyor> ama manadan <gülüyor> sadece lafzın meklulünü kastettiydik bu taliyere oturmayacak evet. diyorum neden çünkü Allahu Teala'nın tarifinde de ne var en lafzu yani hem lafzum hem mana vardır orada da. O zaman bu talimin burada yerine oturabilmesi için müzek mazın ve mananın da ne sadece lafın mecmulu olma manası alınsa bu illet yerine oturmaz. O zaten lazımdır usulcü için. Çünkü mükerret mazından bahsetmiyor usulcü. Nereden bahsediyor ya? Manaya dair olan lazımdan bahis yapıyor. İşte burada bir tutar da bu mana kelimesine iki manayı da yüklersek yani kelam-ı nefsi manasını da yüklersek ve bu iki mananın ikisi de mana lafından murattır dersek işte o kelam-ı nefsi ne değildir? arabi, mektüben, fiyat, bu vasıflar onun vası O zaman doğru çıkar bu. Ancak Allah eğer burada illet olarak, yani en ne kervanı arabiyen mektuben bilme değil de şöyle bir illet getirmiş olsa idi, de şey ki Kur'an lafzı, kitap lafzı utbâket edilmez. isim değildir. Ne ya? Demek bu onun atmi mana, atın da mananın mektubuna isim değildir. Niye isim değildir? Le la yula imu çünkü usulcünün maksadına uymuyor desek iyi, o zaman buradaki manadan kast edilen ne olacaktı? Sadece kelam-ı nefsi olacak. Oldu mu? Sadece kelam-ı nefsi olacaktı usulcünün maksadına uymayan o. Yoksa lafın mecnulü olan mana usulcünün maksadına uymuyor. Ama talili öyle değil. Böyle getirdiği için diyoruz ki hem lazım çünkü o mananın lafın netlülü olması hem de kelamın netliği olması diyebiliriz. Orada bir mahsur çıkma. Ama talibi, dediğim gibi, linahu yula la ilahe muqarabal usuli gidese idi, o zaman mananı olacaktı. La hususen manabil kelamin netliği olacaktı. Çünkü o usul günün maksadına uymuyor. O usul günün zarabı ne Hükm-i şer'iye şer delil getirmek idi. O da neyle olur? O da manaya dal olan nazınla olur. kelam neki manasıyla olmak olma. ha. Peki. Şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölüme aslında geçmeden birinci bölümün talihine getirmiş olduğu illetine ek olarak bir illet daha getiriyor. Ne demiştik biz? Biz dedik ki, La Kur'an lafzı, kitap lafzı isim değildir. Neye? Limnazmi vel ma'na. Limecmu'in nazmi vel ma'na. Nazım ve mananın mecmuuna isim değildir. Birinci gerekçeyi söyledik. İkinci gerekçe söylüyor şimdi. Ve Eyvallah ayrıca, evet, mecmuuna, nazım ve mananın mecmuuna Kur'an ve kitap lafzı isim değildir. Gayban evet değildir. Ayrıca şundan dolayı değildir. Nedir o? El-yan tabe'atan ila bil neye taalluk eder? Belagata taalluk eder. Ve la yusofu biha bu belagat ile vasıflanamaz illen lafzu bi'tibari bi ifadetehü'l makna. Mana'yı ifade etmesi itibarıyla lafuz bununla. Ne olur? vasıflanabilir, diyor. Evet. Demek ki Kur'an, nasıl ve mananın, mecbunun hiçbir değildir. Neden? Kur'an'ın lasbı olan, muciz olması. Kur'an mucizdir diyor, değil mi? Bu muciz olan, neye taluk eder? Kelamı nefsiye taluk eder mi? Etmez. Kelâm-ı Nefsi'ye taalluk etmiyorsa لَا ma'bi مَضْلِ mana derken o mananın, mana nafsının, nafsından burası neydi? İki mana. O iki manadan biri de Kelâm-ı değil mi? Evet, o O zaman Kur'an'ın muciz olma vasfı bu yönüyle ihlal edilir. Dolayısıyla Kur'an ismi ne yapılamaz? nazım da mananın mecbuğuna işim olamaz. Burada biraz konuşmak lazım. Neden? Çünkü biz daha önceki derslerde de görmüştük ki usulcülere göre Kur'an nedir derken, usulcüler özellikle Mollah Kutre'nin üzerinde şiddetli bir şekilde durmuş olduğu yapılan bir takım tariflerden dört tarif yapılmıştı. Dördüncü tarifi benimseyerek onun üzerine yorum yaptığı ve Tahtazani'nin üç tane itiraz getirdiği ama Molla o üç itirazı da bertaraf ederek orada o dördüncü tarifi savunduğu ve kendi tarifini de dördüncü tarife uyumlu biraz daha müfassal şekilde yaptığını okumuştuk yine. Neyi anlatmak istiyorum bununla? Bununla demek istiyoruz ki usulcülerin tarihi şimdi Kur'an ya hakikaten Kur'an'dır ya hükben Kur'an'dır ya örten Kur'an'dır üç tabir geçmişti geride. Usulcüler hakikaten Kur'an'ı almışlardı fukaha hükben Kur'an'a itibar etmişti örten Kur'an'a hep zaten itibar ediyor ama Usulcülerin asıl itibar ettiği neydi? Hakikaten Kur'an. Ne demekti hakikaten Kur'an? Ne demekti hukmen Kur'an? Ne demekti örten Kur'an? Evvela onu bir hatırlayalım. Dolayısıyla bunlara cevap verdiğimiz zaman göreceğiz ki Mullah Husrev'in burada ikinci talim yerinde getirmiş olduğu talim yerindedik. Çünkü geride söylediğiyle buradaki illet birbirini tutmuyor. Neydi hakikaten Kur'an? Kelimeyi hatta hurufu mani içeren tarihti. Bakınız kelime diyoruz dikkat edin. Kelime hatta hurufu maani harfi Onlara içeren tarihte biz hakikaten Kur'an diyorduk ve usulcüler de buna itibar ediyor diyorduk. Hükmen Kur'an neydi? Hükmen Kur'an ise fukahanın itibar ettiği en az bir ayet miktarında olana hükmen hakikaten Kur'an olduğu gibi hükmen de Kur'andır diyorduk geride. Bir de örfen Kur'an var ki en az 3 ve daha fazla ayetten oluşana söyleniyordu ki bu da örfen idi. Orada usülcüler neye itibar etmişti? Hakikaten olana itibar etmişti. Hakikaten olan ise ne idi? Kelime ve huruful mani ma içeren idi. Şimdi siz geride Kur'an ile kastedilen hakikaten Kur'an'dır deyip kelimeye hatta mana harfine kadar ineceksiniz. Burada bir mecelleğe illet getirirken de ircazdan bahsedip onu illet yapacaksınız. Bunlar oluşmaz. Neden? Çünkü i'caz dediğimiz Kur'an'ın muciz olması olmasının, i'cazın veki neydi? Belagat idi. Bunu da söylemiştik geride. Belagat ise kelimenin vasfı değil kelamın vasfıdır. Dolayısıyla geride Kur'an'ı hakikaten Kur'an'ı ele alarak Kelimeye kadar inip, burada bir meseleye illet getirirken, i'cazı alarak, onu burada illet yapmak, davanıza delil olarak getirme, maful değildir. Çünkü i'caz, kelimeyle olmaz. Kelime de fesahat olur, belagat olmaz. Kelime de fesahat olur, belagat olmaz. Belagat ise ancak nerede olur? Kelamda olur. Bunun üzerinde de tartışmalar var. Belahat dediğimiz bu kelamla mı ilgili, yani kelam-ı ile mi ilgili, yoksa kelam-ı nefsi ile mi ilgili? Bazıları demişlerdir ki belahat kelam-ı nefsi ile ilgilidir. Bazıları bunu söylemiştir. Kelam-ı nefsi Mevla ile kaim olan kelamdır, kadim olan kelamdır. Bizde de kelam-ı nefsi var ama hadis Mevlamakî ise kadimdir malum. Evveli yok. Orada da birçok tartışma var. Onları İzmir'ye bakarsanız görürsünüz. Yani o kadar teferuatına girmek istemiyoruz. Demek ki burada Mullah Kusrevi'nin Kur'an kitaplafsı nazım ve mananın mecbukuna da isim değildir. Niye isim değildir? Nazım ve mananın mecbukuna isim değildir derken niye değildir? ''Çünkü i'caz belagata taalluk eder.'' ''Ve lâ yutofu Yani Kur'an'ın mu'ciz olması belagata taalluk eder. ''Belagat ile ise vasıflanamaz.'' ''İlle lafzu bi'itibari ifadetihil ma'nâ'' ''Manayı ifade etmesi itibarıyla lafız yani nazım onunla vasıflanabilir.'' Dikkat ediniz ifadeye. Yani Mullah Kusrev kendi yaptığı tarife hasretti değil mi bunu belagat? Allah'ın kutlerin tarifine Kur'an içimdir. Neye içimdir? لِنَّضْمِ اِبْدَالِ عَلَى الْمَانَا diyor. Dolayısıyla belakat ile vasıflanan ancak nedir? Manayı ifade etmesi itibariyle nazımdır, lafızdır diyor. Lafız ve mana cemi'an değildir. İkinci gerekçesi de budur. فَذَهَرَا اَنَّهُ اسْمٌ لِنَّضْمِ اِبْدَالِ alel mana. Ve Zahara bu anlattıklarımızdan ortaya çıktı ki Kur'an ve kitap nedir? İsmül min nazmih mana manaya delalet eden nazmın ismidir bu ortaya çıktı. İzmir'i hemen soruyor. Nasıl bunun zahiri bu ortaya nasıl çıktı? Nasıl çıktı yani Zahara diyorsun. Hakikaten zahir oldu mu bu durum? Kur'an'ın manaya dağıl olan, nazım olduğu gerçekten zahir olup ortaya çıktı mı? Keyfe zaharaya. Yani. Nasıl zahir olduğunu? Ona açıklama getirirken güzel ifadeler kullanıyor. Ben sadece malini vereceğim size. Orada diyor ki, hitap lafzı, Kur'an lafzı usulcülere göre ne olması gerekiyor? Üç tane vahfı olması gerekiyor. Yani kitap lafını, Kur'an lafını siz bir şeye ıtlak ediyorsanız burada üç vasıf bulunmalı. Birincisi ne? Bu kutlakta usülcünün garazına uyumlu bir ıtlak olmalı. Birincisi bu. İkincisi, Arabiyen mektuben fil mesahif olmalı. Menkulen bir tevâkür olmalı. Hatta dört tane saymış oldu. Yani bir, siz eğer Kur'an ve kitap bir şeye ıplak ediyorsanız orada dört şeyi düşünmeniz lazım. Dört şeyin gerekli olduğunu düşünerek bu ıplakı yapmanız lazımdır. Demeniz lazımdır ki işte Molla Kutusebin dediği gibi Kur'an nedir? Dört şeyi dikkate almanız lazım. Bir, bu ıplak Kur'an, kitap ismini bir şeye ıplak ediyoruz. Bu ıplak ettiğimiz şeyde 1. O sözcüğünün maksadına uyumluluk var mı? 2. Burada nazım arabi midir? 3. Muthaflarda yazılan mıdır? 4. Tevatürle naklediler midir? Bunların hepsini ne yapmanız lazım? İtibara almanız lazım. İşte bu 4 şey itibara aldığımız zaman zemide nefk ettik ya 4 tane nefk yaptık değil mi? La alim muhtemin, la alim muhtemin müjabeti laakhir, <gülüyor> la alim man al müjabeti laakhirde, la alim kelamın defi, la alim etbuyn mi dört tane eti yaptı. İşte o dört tanesinin dört de bu saymış olduğumuz vasıfları bulamazsınız diyor. Ondan dolayı zahir olmuştur ki Kur'an lafı, kitap lafı, İslamın mana. Şimdi biz böyle dedik, güzel. Fakat Kur'an nafzını bir de Meşayif'in mutlakı var. Meşayif, Kur'an'ı tanımlarken ne diyor? Kur'an nedir? İsmun lil nadmi vel ma'na cemiyan diyor. Biraz önce Mullah Hüsrev'in dördüncü, dördüncü nefisi olan La Lâhi mecmu'il nadmi vel ma'na demişti ya Mullah Hüsrev. Orada nefret ettiği aslında nedir? Aslında Meşayıh'ın Kur'an'ı ıtlak ettiği şeydir. O nefes orada. Böyle bir durum ortaya çıkınca Molla Kusrev bu konuyu da gündeme getirmek ve üzerinde konuşmak zorunda kaldı. Ve diyor ki Ve emma kavlül meşayıhı Meşayıh'ın kavline gelince Ne diyor Meşayıh? İnnehu ismun linnagmi vel manâ kemi'a Kur'an lafzı, kitap lafzı, lafız ve mana, topluca lafız ve mananın ismidir diyor. Allah diyor ki, yakın, asıl konuya şimdi giriyoruz ha, güncel konuya şimdi girmek üzereyiz. Nedir güncel konu? El kıraatü bil farisiye. Arapça dışında bir lisan ile kıraat yapılabilir mi, yapılamaz mı? O meseleye giriyor şu anda. Dikkatli dinleyelim bunu. Çok güncel bir meseledir. Şimdi valla kusura ki Meşayık'ın Kur'an, kitap aynı şey malumunuz. Bu ismun minnalli vel mana cemiyan. Meşayık'ın ıslakı bu. Kitap nedir? İsmun minnalli vel mana cemiyan. Nazım mana, topluca Nazım mana yani Nazım ve mananın mecmu'na isimdir. Mullah Hücret'in önceki nefrettiği o dördüncü şif. Onu kim söylüyormuş? Meşayif söylüyormuş. Şimdi Mullah Hücret söylediğini söylediğini taraf etmek istemiyor. Meşayif'in o tarifi getirmesi yani Kur'an lafzını nazım ve mananın mecmu'una, ıtlakına açıklama getirmek istiyor. Yani demek istiyor ki aslında da. Dememi söylediğini kastetmiştir. Ama onların ismun mimmat nevel mana ceni an genleri başka bir gerekçeye dayanıyor. Nedir o gerekçe? İşte şimdi bize onu alır. Diyor ki: Rabbim kabul mesayi. Mesayının kavline gelince: İnna hu ismun mimmat nevel mana ceni an. Kur'an nasım ve mana'nın necmunun ismidir. Bunu mesayı niye söylemiştir? وَلِذَفْعِ ve الْتَوَحْهُم۪يۜ Vehmetmeyi ortadan kaldırmak, bertaraf etmek için söylemiştir. Neyi vehmetme? Ne oldu da kim neyi vehmetli? İmam-ı Azam'ın bir sözü var, rahim Allah. O sözden bazıları bir vehme katıldı. İmam-ı Azam'ın sözü ne? Evvela onu söyleyelim. Tevehumu def edeceğiz. O tevehum nereden kaynaklanıyor? El nak imin kavli bi Hanifata. Ebu Hanife'nin lim demekinden kaynaklanıyor. Ne demiştir Ebu Hanife? Kezurun kıraati bil fariketi fi salati. Namazda farzça lukat ile kıraat nedir diyor? Caizdir diyor. i̇mam Adam Azam namazda farzça farzça kıraat caizdir sözünden bazıları vehme diyor. Neyi vehme diyor? <gülüyor> Neyi vehmediyor? Neyi vehmediyor? <gülüyor> Şunu vehmediyorlar Enel <gülüyor> Kur'an'a indehur ismin lil mana hafzaten Kur'an İmam-ı Azam'a göre hafzaten <gülüyor> mananın ismidir. Nazmın değil. Böyle bir vehim ortaya çıktı. Gerçekten de i̇mam Azam'ın o sözünden bu vehim ortaya çıkıyor. Bu bir gerçek. Hangi vehim? Kur'an Mananın ismi midir? Mükerred mananın, nazından mükerred mananın ismi midir? Yoksa nazıl mana, her ikisinin ismi midir? Şimdi valla kus, e, İmam-ı Azam rahimahullah, tecudul kıraatü bilfarisiyeti fissalati, namazda farsça ile kıraat caizdir deyince, bazıları rahmettiler ki, demek ki İmam-ı Azam'a göre Kur'an, Mücerret lazım, Mücerret kuhanadır. Böyle vehmettiler. İşte meşayık da bu vehmi ortadan kaldırmak için özellikle vurgu yaparak, vurguyu bunun için yapıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki Kur'an ismun lillazmi vel mana cemiahın. Manayı özellikle vurguluyorlar. Bakınız Molla Hussev'in yapmış olduğu tarihte mana vurgusu yoktur. Vurgu nazmadır. Molla Hussev ne diyor? İsmun linnazmi dâlle alelmanâ. Yani manayı Molla Hussev nazma kayıp olarak getirdi. Halbuki meşayif öyle yapmadı. Meşayif dedi ki Kur'an nedir? İsmun linnazmi vel mana cemi'an dedi. Her ikisini de birini diğerine kayıp olmadan direkt olarak rükûn olarak getirdi. İşte diyor ki Allahu Hüsr'e Meşayih'in tarifini benim yaptığım gibi değil de yani Kur'an ismun lil değil de ismun lil nazmi vel an diye getirmesi i̇mam Adam Azam rahimahullahın Tecud'un kıraatü bil farisiyeti salati sözünden ortaya çıkan İmam-ı Azam'a göre Kur'an sadece mananın ismidir düşüncesini, anlayışını, rehmini ortadan kaldırmak için meşayet öyle demiştir. Yani ismullim mazmir vel mana cemian demiştir. Yoksa onlar da benim dediğimi kastediyorlar demek istiyorum Allah'ım üzere. Ama bitmedi. Bu tartışma epeyiz uzun sürecek. İnşallah akşam ezanı okunmadan bitiririz. <Gülüyor> Biraz uzunduracağım. <izleyicim. Gülüyor> <Gülüyor> İsmu'l-i'l-mâna <Denilirse> ki el-kavru bi'ennehu ismü'l-i'l-nazm-i'ttâenle <Gülüyor> alel-mâna Denilir ki burada yani hükmedilirse ne ile? Bi ennahu Kur'an lafzı ismu'l-ma'nı tan'la'l-mana. Manaya delalet eden mazmun ismidir. Ki bunu kim söylüyor zaten? Molla Kusel söylüyor. Böyle hükmedilirse yetbauhu o te Bu da ortadan kaldırır. Öyle değil mi? Yani te vehhüm neydi? İmam adamın o sözünden rahimehullah. O sözünden rehmediliyordu ki Kur'an Sadece mananın ismidir. E Mollahusle ne diyor halbuki? Manaya delalet eden nazlın ismidir deyince hem mana hem nazlın yok mudur burada? Vardır. Böyle deyince o vehim yine de taraf edilmiş olmuyor mu? Evet oluyor. E oluyorsa o zaman neden meşayir? Kur'an nedir? İsmun linnabni vel mana cemiyan yerine İsmun linnabni da'lâlel mana dememiştir. Eyzan. Yani yine ben taraf edilir. Kur'an'a. Evet doğru. Kur'an İsmun linnabni da'lâlel mana dersek o tevehhümü yani imam ı Azam'a göre Kur'an sadece manaya ıslak edilir. Tevehhümü ortadan kalkar. Doğru. Bu doğrudur. İlla ennehu şu kadar var ki muşkurun bi i kevnil mana ruknen asliyyan mananın rukni asli olmadığını işaret ediyor Mollahussev'in bu sözü. Çok güzel bir şey deniyor. Evet doğru. Tevehümü ortadan kaldırır, kaldırır ama bütün meseleyi çözmez. Yani meseleyi İmam-ı Adam Rahimahullah'ın maksabına uygun olarak çözmez. Bu tevehümü ortadan kaldırır. Ama maksadı, imam ı Azam'ın maksadını ortaya koyamaz. Onun için diyor ki, illa ennehu doğru, bu tevehmü kaldırdı. Ama şu kadar var ki, bu Mullah Hüsrev'in söylemiş olduğu ismun linnadnigdallale'l mana ifadeci, muşkurun bi'ademü kemmil mana rütnen asliyen mananın rütni asli olmadığını işaret ediyor. Halbuki i̇mam Azam'a göre, biraz sonra tavsilatıyla anlatacağım. Mana, rüb-nü aslidir. Mullah yapmış olduğu Kur'an nedir, kitap nedir, ism-u linnazm-i manadır derseniz, manayı nazma kayıp yapmış olursunuz. Kayıp yapmanız hasediyle de bu ifade şunu işaret eder ki, İmam-ı Azam'a göre mana, rüb asli aslidir. Bu mu işaretler? Dolayısıyla bena Yunayı mu? ebi ebu Hanifenin maksadına uygun olmaz. Ebu Hanifenin maksadı nedir? O zaman ebu Hanifenin maksadını ortaya koymamız gerekir. Onu anlatmamız gerekir. Nedir ebu Hanifenin maksadı? Yani Kur'an ebu Hanife'ye göre neye ıtlak ediliyor? Hem madde hem manaya. Nasıl? Her ikisi de asli olarak mı? Yoksa biri rükm asli, diğeri rükm-i zait. Yani düşebilen rükm olarak mı? Bunların hepsinin manasını bulmak lazım ki burada Mullah Husrev'in Kur'an'a getirmiş olduğu tarihin İmam-ı göre mana rükm-i asli iken getirmiş olduğu tarihin bunun ifade etmediğini ortaya koyabilelim. Çünkü derin bir konuya gireceğiz inşallah. İmam-ı Azam'ın karadığı şudur. İmam-ı Azam diyor ki, Kur'an lafzı, nazım ve manaya etlak edilir. Doğru. Ancak nazım, ruknun gayri lazımdır. Mana ise ruknun aslidir. Tıpkı ne gibi? iman İman meşeleşinde oldun. Nasıl? İman nedir? Kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. İki şey var burada. Da. Biri kalbin tasdiki, diğeri dilin ikrarı. İman budur. Her de rüküm müdür? Yani kalp ile tasdik rüküm müdür? Evet. Dil ile ikrar da rüküm müdür? Evet. Ancak dil ile ikrar rükmüza aittir gayri lazım dükündür yani. Ne demek o? Bir ikrah durumunda. Yani bir kişiyi öldürmek ile tehdit edilmesi durumunda. Neuzebillah o küfür kelimesini telaffuz etse ve bil iman kalbi iman yani kalbi taslık yerinde orada bir sorun yok. Ama bu tehditten dolayı ne yapıyor? Sadece lafız olarak telaffuz olarak küfür lafzını o tehditten dolayı söyleyecek olsa İmanı gider mi, gitmez mi? El cevap gitmez. Niye gitmez? Dil ile ikrarla rukun değil mi? Kalp ile tasdik rukun olduğu gibi dil ile ikrarla rukun değil mi? Evet rükün. Ancak dil ile ikrar rükmü asli değil. Rükmü zâif. Yani gayri lazım olan bir rukun. Ne demek gayri lazım rukun? Yahteminü sukuta Düşmeye ihtimali var. Düşer, ve iman hala kalır. Aynen imam Azam'a göre Kur'an'da ruhunu asli olan manadır. Ya bunları anlatıyorum ama dersin sonunu bekleyin. Çünkü sonunda tam buna aykırı bir noktaya geleceğiz. Yani başından hemen hüküm vermeyin. İmam-ı göre demek ki başka bir lisan ile rahat Hemen söylemeyin. Sonuna varalım. Sonunu bekleyin yani. Başı sonuyla bağlantılı, onu demek istiyorum. Dolayısıyla i̇mam adama göre, buradaki anlatım bu. i̇mam adama göre, Kur'an'ın manası, ruknu aslidir. Nazım ise ruknu hayri lazımdır. Ne demek? Düşmeye ihtimali vardır. Düşmeye ihtimali vardır derken, haleti olmadan düşmeye ihtimali vardır demek değil ha. O zaman biz nereye gideriz? O tevehhüm edenlerin vehmetmesine gideriz. O tevehhüm neydi? Hani İmam-ı Azam ne diyordu? İmam-ı Azam diyordu ki Tecud-u, tecudu Salat-u Bil Yani Tecud-u Kıraat-u Fı Salat-ı Bil Farisi'niyeti. ile Kur'an namazda Kıraat caizdir diyordu. Bu sözünden ne lehme biliyordu? demek i̇mam Azam'a göre Kur'an sadece manadır. Hayır öyle değildir diyor şimdi biz. Hem lazım hem manadır. Hem lazım hem mana nasıldır? i̇mam Azam'ın görüşünü bilmek lazım. İşte i̇mam Azam'ın görüşü budur. Mana ruknu aslidir, nazım içenedir o da mükündür. Ama ruknu gayri lazımdır. Ruklu nazım derken ne demek? Şu demek değildir ha. O olmasa da namazda kıraat olur demek değildir. Bakın nazım olmasa da namazda kıraat olur demek değildir. Ya ne demektir? Ya kendisi nazımın arabi nazım veyahut da farisi veya başka bir lügat ile onun kaleti olarak nazım mutlaka bulunmalı. Akşi takdirde kıraat olmaz. Yine de bir şüphe zihinde kalıyor. Onu da daha sonra ben taraf edecek. Peki, İmam-ı Azam'ın böyle düşünmesine sebep nedir? Böyle düşünmesinin tabii ki sebepleri var. Sebep olarak yıkredilirken iki şeyden bahsediliyor. Deniliyor ki, İmam-ı Azam'ın böyle manayı rükmü asli, nazmı ise gayrı lazım rükmü yapmasının sebebi şudur. Çünkü Kur'an'ın Arapça nazmı tevsiah genişlik üzerinedir. Ne demek o? Şu demektir. Kur'an ilk nazil olduğunda en fasih olan, Arapçanın en fasih olan Kureyş lügatıyla nazil oldu. Fakat Arap dünyasında yani Arap nisanını kullanan Araplarda sadece Kureyş lehkesi lügatı kullanılmıyordu. Onun dışında da birçok lügat vardı, lehkeler vardı. Bunun üzerine diğer lehçe sahipleri, lügat sahipleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ya Resulallah biz Kureyş lehkesiyle bunu kıraat etmekte zorlanıyoruz dediler. Bakın zarar diyordu. Ama Kureyş lehkesini kullanmıyor onlar. Biz Kureyş lehkesiyle bunu söylemekte, lügatıyla söylemekte zorlanıyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talepte bulundu ve talebi yanıt görüp tahdiklik sağlandı. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arapların diğer kabilelerine yani Kureyş lehçesini lügatını kullanmayanlara kendi lügatlarıyla da Kur'an'ı kıraat edebileceklerini söyledi. Dikkat ediniz burada. İmam-ı Azam'ın kendisi veyahut da onun adına birileri bu yorumu yapıyor. Kendisi yapmamış da olabilir. Bu yorumu yapanlar Araplarda bile lehçe farkından dolayı Arap lisanı yani Kureyş lisanı eğer onlara ağır geliyor ve ağır gelmesinden dolayı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara kendi lehçeleriyle Kur'an'ı kıraat etmelerine icin veriyorsa izin veriyorsa, o zaman Arapça kıraatını iyi yapamayanların halini siz düşünün diyor. Ama dediğim gibi dersin sonunu bekleyelim. İkinci olarak da namazda kıraat farzdır. Namazda kıraatın farz olması da tevsiyat üzerinedir, genişlik üzerinedir. Nereden biliyorsunuz derseniz, iki gerekçe var burada. Bir, Sanetilere göre imam kıraat ediyorsa cemaatten kıraat ne olur? Düşer. Halbuki kıraat namazda nedir? Fazlır. Kıraat namazda farz olduğu halde bu farz olan kıraat hakkında ne verilmiştir? Bir genişlik sağlanmıştır. Nedir o? İmama uyanlardan kıraatın düşmesi. Bir. 2 Mevla Teala buyuruyor Bismillah. Faka'u mâkeye selam Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni kıraat edin ki bunun üzerine de epey konuşacağız. Ama burada değil. Daha sonraki bir sonun içerisinde. Bu da gösteriyor ki diyor İmam-ı Azam, kıraat hususunda da ne sağlanmıştır? Bir genişlik sağlanmıştır. İşte bunlardan hareketle İmam-ı Azam diyor ki o zaman Kur'an kitap ismi neye ıplak edilir? Neye? Hem nazma, hem manaya. Ama mana rükni aslidir, nazım ise rükundur ama gayrı lazımdır. Halefi olursa düşer. Tıpkı meşt üzerine meş etme gibi. Meş üzerine meş etme neyin halefidir? Ayağı yıkamanın halefidir. Değil mi? Onun halefidir. Meşt üzerine meşt ister yaparsınız, işler yapmazsınız. Kullanırsanız yaparsınız. Kullanmazsanız yapmazsınız. Meşt üzerine meşhetme hüküm müdür? Tabii ki hüküm. Çünkü namazda ayakları yıkamak fazdır. Onun yerine tutan da nedir? Hükümdür. Fazdır ya. Dolayısıyla o da bir far. Meşt üzerine meşhetme. Ama nasıl bir far? Yaparsan yaparsın. Yapmazsan yapmazsın. Ne demek bu? Yani İmam-ı Azam'a göre de, bakınız İmam-ı Azam'dan gelen sahih rivayetler neyi gösteriyor? Son açıklamayı sonunda yapacağız, onu söylüyorum. Ama buradaki vereceğim bilgiler böyle olacak. Gelen rivayetler gösteriyor ki, özür olsun veya olmasın, dikkat ediniz, özür olsun veya olmasın, Arap lisanından başka bir lugat, parişi lugat ile namazda kıraat yapılabilir ancak şunu da ifade edeyim ki zaten konu oraya geldi onu da söylemem lazım sadece bu konuştuklarımız namazda kıraat ile alakalıdır onun dışında imam-ı azamın görüşü ile diğer imamların hepsinin görüşü aynıdır onun dışındaki ahkanda onun dışında namazda kıraatın dışındaki ahkanda hem nazım hem mana. İkisi de rübni asli olarak itibar alıyor. Nerede? Namazda kıraatın dışında bunu da zapt edelim. Şimdi bunun üzerine çok teferruat var. Fakat üç şeyi söylemem gerekecek. Yani namazda kıraatın, Farisçe rügat ile namazda kıraatın dışında ki ahkanda, dışındaki ahkanda İmam Azam ile diğer imamlar arasında ne yoktur? Farklı bir görüş yoktur. Mesela, onlardan birkaç tanesini buradan söyleyeyimse. Min mucubili itikade hatta yuför münenkara kevmel nazmi münzelen. Bakınız, bir kimse Kur'an nazmının müncel olduğunu inkar etse ne olur? Nauzübillah kafir olur. Hadi görüntü zahittir diyemezsiniz orada. O rüntü zahit meşeleyci, gayri nazım meşeleyci sadece nerededir? <Gülüyor> Namaz konuşulur. Bir, iki, Remin hürmeti kitabının muhtapın farisiyeti, bunu özellikle okudum. Yoksa İzmir'den okumuyorum seviyorsun. Şey Anlatıyorum sadece, ama bunu özellikle okuyorum. Nedir bu biliyor musun? Remin hürmeti kitabının muhtapın farisiyeti, fascelugat ile muhtap yazmak haram. Fasca ile demek bir ishal. Arapça'nın dışında. Herhangi bir dil ile Kur'an'ı terceme haramdır. Ne demek bu ya? Kur'an'ın bir sürü terceme cevap diyeceksin. Onlar terceme değil, mealdir. Dikkat ediniz. Onlar terceme değil, mealdir. Terceme nedir? Bir lisanın aynıyla diğer bir lisan aktarımıdır. Bu mümkün değil. Bu ne değildir? Mümkün değildir. Gibi. Böyle bir şey de yok. Avrupa'lıların cilleri yaptığı gibi değil. Yok. yok değil. O yorumdur. Bakın. Türkiye'de de yapılıyor. Ama onun adına ne diyorlar? Neal. Neal ne demektir? Yorum. Neal demek yorumu katarak anlatma demektir. Zaten bu tabirimi mazur görün. Motomot terceme söz konusu değildir. Hadi söylüyorum size Kur'an'da geçiyor. Selahe Hadi motomot tercüme edin. Edemezsiniz. Neden? E bu kelimesinin iki manası var. Mesela ile orada hayır manasını almıştır. ki Tuğur manasını, hayır manasını almıştır. Hanefi'ler doğur manasını almıştır. Siz bunu motomot tercüme edemezsiniz. Ancak ne yapacaksınız? Birini tercih ederek yapacaksınız. İşte o sizin kendi yorumunuzu kapmanızdır. Ona ne an denir? Tercüme denmez. Dolayısıyla tercümesi yoktur. Ve biri diyorsa ki ben terkname ettim, motomot yapamamıştır, şöyle bir de Böyle bir şey yapamaz. Ve min hurmetil müdavemeti ve kıyametiyâdâlen krâti bilfarşiyeti. Bunlar önemli şeyler, güncel şeyler, bilin diyor. Hem ibarâsin okuyorum, hem kendisini söylüyorum. Bakınız diyor ki burada. Ve min hurmetil müdavemeti ve kıyametiyâdâlen krâti bilfarşiyeti. Fakça krâat üzerine farkça kıraat etmeyi adet yani Kur'an'ı farkça lugatından okumayı veya başka bir lisanın lugatıyla okumayı adet haline getirmek haramdır. Namazdan bahsetmiyorum ha. Şu anda namazdan bahsetmiyoruz biz. Namaz dışındaki ahkamdan bahsediyoruz. Yani biri çıkıp dese ki ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum hem de sürekli okuyorum. Ne okuyorsun? Mealini okuyorum derse sürekli bunu yapıyor ve adet haline getiriyorsa haramdır Dikkat ediniz önemli. Neden? Çünkü biz Nazm-ı Arabi'nin manadan ayrılmadığını söylüyoruz. Nerede? Kur'an'ın dışında. Şey, Kur'an diyorum esnafla namazın dışında. Sadece namazdadır i̇mam adamın Azam'ın bu rivayetleri bu görüşleri. Oldu mu? Onun hakkında da çok değişik yorumlar var ama burada da güzel bir yorum var. İnşallah Gelebilirsek onu okuyacağım Allah acıb ederse yani anlatacağım pek İşte fela yu'la imu garada ibi hanifete buradan o noktaya varmıştık Molla Hüseyin Kur'an ism-i limam-ı tanlal de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tecudul kıraatı bil farisiyeti ki salati sözünden vehme ortaya çıkan İmam-ı Azam'a göre Kur'an sadece mananın ismidir ifadesini bu vehmini ortadan kaldırıyor mu? Evet kaldırıyor. Molla Kutzev'in ismullin azmikta lalel manak demesi bu vehmi kaldırıyor. Doğru. Kaldırıyor ama İmam-ı Azam'ın maksadına uyumlu olur. Neden olmuyor? Çünkü Mullah Hüseyin'in ifadesine bakınız. İsmun lil nazmi. Edda'da lealem mana. Manayı ne yaptı? Kayıt yaptı Mullah Hüseyin. Neye? Nazma kayıt yaptı. Halbuki meşayif ne yapmıştı? Meşayif demişti ki İsmun lil nazmi ve mana cenihani. Birini diğerine kayıt yapmadığı için de rükül olarak ortaya koydu. Onun için Hanife bu Hanife'nin maksatına uygun değil. Allah-u Sevim söyledi. Evet. Vel maktul meşayifin tarifinden ism-u linnazmi velmana cem-i an demesinden kast edilen nedir? Tevcih-u kelamihi. Ebu Hanife'nin kelamını hak ve kürcere yorumlamaktır. İşte bunu meşayih yapmıştır. Peki. Devam ediyoruz. Daha çok şey var burada. Fehim Şimdi bu fehim kıyım bir soru bu. Bu sorunun menşeini, evvela bir menşeini anlayalım. Nereden kaynaklanıyor böyle bir soru? Şimdi İmam-ı Azam'a göre mana rukni asli midir? Evet, söyledik bunu. Rukni aslîdir. Mana, madem ki rukni aslîdir diyorsunuz, o zaman ben size şöyle bir soru sorarım. Ve soruyor. Diyor ki, çünkü intan el manatu anem eğer manat Kur'an ise iki tane mahkum gelir diyor. Bir yende muadim itibarın nazmînin Kur'an o zaman nazında e Kur'an'da nazma itibar etmemek gerekir. Çünkü asli mana olduğuna göre bir tek imfat cennetde yapılıyor değil mi? O zaman aradığın nazma itibar etmemek gerekir. Zehua anduhu halbuki o nazım Kur'an'ın bizzat kendisidir. Nereden biliyorsun? Alet tahkik. Alet tahkik kendisidir. Ne demek? Hak ve cürcele meşele incelendiğinde varılan sonuç olarak böyledir. Nedir? Kur'an'ın nazmı Kur'an'ın bizzat kendisidir. Alet tahkik. Ala tahkik molla tutu. Molla tutu evin çünkü Mullah Hussev geride Kur'an'ı nasıl tarif etti? El nazmul muncelu El nazmul muncelu El memkulü tevatüren Yapmış olduğu tarif buydu. Dikkat ediniz ne diyordum Mullah Hussev orada? Kur'an nazımdır diyor. O tahkike göre Kur'an nedir o zaman? Kur'an, Kur'an'ın nazmı bizzat Kur'an'ın kendisi. Ey yahuttan cüz uhu ve da, da nazm Kur'an'ın cüz'üdür âli tetamul. Tetamuhan yani hakiki mukabili getiriliyor. Tahkik yapılmaksızın tahkik yapılmaksızın söylenen söz olarak Kur'an'ın necisdir nazm cüz'üdür. Bununla neyi kastediyor? Hani Kur'an ismun lin nazmi ve mana geliyor demiyor muydu? Orada nazım bir taraf, mana bir taraf değil miydi? O zaman nazım ne oldu? Bu bütünden bir düz oldu, öyle değil mi? Ona da kısamlık diyor. Bu, birinci mahsur bu. İkinci mahsur şudur, eğer mana Kur'an'dır derseniz, birinci mahsur bu olur. Nazmı ortadan kaldırmış olursunuz demek istiyor. Tabii öyle olmuyor. Ha, bunlar itiraz. Biz bu itirazlara tek tek cevap vereceğiz inşallah. İki, وَاَدَمَ سُبْتِ الْحَدِّۜ Mollah Kutsev'in geride yapmış olduğu tarifin de sadık olmaması gerekir. Ani en nazmel muncelen menkule mütevaat tevatiren -teva geride yapılan tarif o idi. Mollah Kutsev'in yaptığı tarif neydi? en nazmul menk, en nazmul el muncelu el menkulu tevatiren işte bu tarif sadık olmaz. Neye sadık olmaz? aleyhi. ''Alel mânellezî huve Kur'an'ın'' Kur'an olan manaya ne olmaz o tarif? Sadık olmaz. Nasıl İkinci mahsur bu. Bu bir. Mâkemlihi câmi'an. Şununla beraber ki Molla Kusrevin geride yapmış olduğu tarif, câmih bir tarif idi. Yani Kur'an'ın içerisine alan bir tarif idi. Kemal Arap'ta. Lütfen onu orada bildiniz diyor. Ve illa eğer Kur'an mana değildir diyecek olursanız o zaman da bir şey gerekir. Nedir o? Yerde mademü fazliyeti kıraatil Kur'anici salati namazda Kur'an'ı kıraat etmemek etmemek etmenin fark olmaması lazım gelir. Yani siz İmam hazama göre Kur'an mana değildir diyecek olursanız e, İmam hazam zaten nazmı ne yapmıştır? Rübnu gayri lazım yapmıştır. E o da lazım değil. E o zaman namazda kıraat lazım değil demek ki. Far değil demek ki. Bu sonuca gidersiniz. Bu da doğru değil. İzim naznu bayru lazımin hindehu. Çünkü lazım i̇mam Azam'a göre lazım değildir. Kuluna bu itiraza, iki yönlü olan itiraza şöyle cevap veririz. Deriz ki, mehtarun evvele. Birinciyi tercih ediyoruz yani mana İmam-ı Azam'a göre Kur'an'dır. Bunu tercih ederiz. Fe innama yendemul naziman hani bunu tercih ederiz dedik ama yukarıda soruyu soran ne demişti? Eğer mana Kur'an ise iki tane mahzur gerekir demişti. İki lazım gelir demişti yani. Neydi o iki lazım? Birisi adamı itibaren nazmikil Kur'an ikincisi ve la adamı sıdkil haddi diyeyim mi? iki tane mahzur o idi. Lazıman dediği otur Ve innama yelde el el el bu iki lazım, iki sorun, iki mahlur, lazım gelir. Doğru lazım gelir. Ama ne zaman lazım gelir? Bunlar, izâlem yu'tebar limmazmi halefun, nazım için bir halef itibara alınmasaydı bu dediklerimiz lazım gelecek. Nazım için İmam-ı Azam halefi itibarı alıyor mu? Elbette alıyor. İmam-ı Azam şunu deniyor. Kur'an mücerred manadır deniyor ki İmam-ı Azam, Kur'an neye ıptak edilir? Hem nazma hem manaya ıptak edilir diyor. Ama mana rübni asli, nazın hücelerir, gayri lazımdır. Ne demek istiyor gayri lazım rükun ile de? onunla da demek istiyor ki halefi olursa bu düşer. Halefi olmazsa asla düşmez. Mes üzerine meshetme gibi onun için söylemiştim. Eğer siz ayaklarınızı yıkamıyor abdestte hem de mesk üzerine meshetmiyorsanız abdestiniz yoktur. Ama mesk üzerine meshetiyorsanız o zaman yıkamaya gerek yoktur. O zaman yıkamaya gerekiyor. Dolayısıyla siz Kur'an'ın kıraatını Arap nazımın dışında bir nazımla, farisiyeyle yapmıyorsanız kıraat etmiyorsunuz demektir. Farzı yerine getirmiyorsunuz demektir. O yukarıda söylediğiniz nazma itibar etmemek lazım gelir. Eğer i̇mam adam Azam halefe itibar etmeseydi o lazım gelecekti. Ve ikinci lazım dediğimizde o zaman lazım gelecekti onun cinu tebero en nazm izalenu teber amma limazmi halafun eğer bir halef itibar alınması olur zârik, böyle şekilde böyle değil durum niye reina imama aqama el ibarete'l farisiyye mekamen nazmi imama gan farici ibareyi mekamen nazmi'l munzeli menkuli men tevateren menkul olan nazmın yerine ikame etmiştir feqale nazma mar'iyan ve illem yakın tahkik kan. Nazım tahkiki olarak Arapça, Arapça lukatiyla itibarı ayet edilmemiş olsa da takdiren kendisine bir ayet edilmiştir. Bunu manas şudur. Molla Hüseyin geride Kur'anı ederken, verirken "nazım" derken o nazım iki kısımdır. Ya tahkikiydir ya takdir. Tahkiki olan nazım nedir? Arap lügatıyla olandır. Takdiri olan nazım nedir? Farisi ve diğer lügatlarla olandır. Dolayısıyla tarif de nedir efradını? Cami'dir o sorunda yoktur. Aynı zamanda nazma itibar yoktur diye bir şey de yok. İki lazımı da, da taraf etmiş oldum. Bari az kaldı ama inanın anlatılacak çok şey daha var. Ki onları anlatmasam ben rahat edemem. Onun için burada bırakalım bugün isterseniz. Evli saniyede kalalım. Bir de her ay bizim bir toplantı olduğundan dolayı cumartesi, her ay sonu cumartesi dersimiz olamıyor. O da yarına denk geliyor. Hepimizin altına sınırıyoruz. İnşallah onlarla daha iyi devam ederiz. <gülüyor> konforlu bir yapmam lazım. konuda nazarlık yapan nazarlık herhalde bana yazar.